İcaz ile beyan, icazı Kur'an. Bir zaman rüyada gördüm ki, Ağrı Dağı altındayım. Birden o dağ patladı, dağ gibi taşları aleme dağıttı, sarsıldı cihanı. Füceten bir adam yanımda peyda oldu, dedi ki: İcaz ile beyan et, icmal ile icazet, bildiğin enva icazı Kur'an'ı. Daha rüyada iken tabirini düşündüm, dedim: Şuradaki infilak Beşerde bir İnkılâba misal. İnkılâbda ise elbet, Hüdâ-i Furkânî her tarafta yükselip, hem de hakim olacak. İcazının beyanı, zamanı da gelecek. O sahile cevaben dedim. İcaz-ı Kur'ânî, yedi menâbî külliyeden tecellî, hem yedi anâsırdan terekküb eder. Birinci menba, lafzın fesahatından selâset-i lisanı. Nazmın cezaletinden mana belagatından mefhumların bedaatından mazmunların beraatından üslupların garabetinden birden tebellüt eden varikay-ı beyanı onlarla oldu mümtezic mizacı ijazında acip bir nakş-ı beyan garip bir sanatı lisani tekrarı hiçbir zaman usandırmaz insanı İkinci unsur ise umuru tevniyede gaybi olan esasat İlahi hakaikten, gaybi olan esrardan, gaybi âsımânî, mazide kaybolan gaybi olan umurdan, müstakbelde müstetir kalmış olan ahvalden birden tazammun eden bir ilmul gayb hızanı. Âlemul gayb lisanı şehadet alemiyle konuşuyor erkanı. Rumuz ile beyanı hedef nevi insani, ecazın birlemai nurani. Üçüncün menbaı ise Beş cihetle harika bir camiiyet vardır. Lafsında, manasında, ahkamda, hem ilminde makasidün mizanı. Lafzı tazammun eder pek vasi ihtimalat, hem vücuhu kesire ki her biri nazarı belagatta müstahsen, arabiyece sahih, sırrı teşrii layık görüyor آنı. Manasında meşari bir evliya, ezvâkı arifini Mezâhib-i sâlikîn, turûk-u mütekellimîn, menâhic o i'caz-i beyânî, bir de nihata etmiş, hem de tazammın etmiş. Delâletinde vüs'ad, manasında genişlik, bu pencereyle baksan görürsün ne geniştir meydanı. Ahkâmdaki isti'ab, şu harika şeriat ondan olmuş istinvat, saadet-i dâreynin bütün desâtirini, bütün esbab emni. İçtimai hayatın bütün revabıtını, vesail terbiye, hakaik ahvali birden tazammun etmiş, onun tarz-i beyanı. İlmindeki istirak, Hem ulûm-u kevniye, hem ulûm ilahi, onda merâtib-i delâlât, rumuz ile işarât, sureler surlarında cem etmiştir cinânı. Makasıd ve gâyaatta. Muvazenet, ittirad, fıtrat desâtirine mutabakat, ittihat, tamam mürâdet etmiş hıfz eylemiş mizanı İşte lafsın ihatasında mananın büs'atında, hükmün istihabında ilmin istirakında müvâzeni igayatta camiyeti pürşânı dördüncü unsur ise her asrın derece-i fehmine edebi rütbesine hem her asırdaki tabakata derece-i istidat rütbey-i kabiliyet nispetinde ediyor bir ifaza-i nurani Her asra, her asırdaki her tabakaya, kapısı küşade. Güya her demde, her yerde taze nazil oluyor, o Kelâm-ı Rahmanî. İhtiyarlandıkça zaman, Kur'an da gençleşiyor. Rumuzu hem tavazzuh eder, tabiat ve esbabın perdesini de yırtar, o hitab-ı Yezdânî. Nûr-u tevhidi, her dem, her ayetten fışkırır. Şehadet perdesini gayb üstünde kaldırır ülviyyet hitabı dikkate davet eder, o nazarı insanı. Ki o lisanı ı gaybdir. Şehadet âlemiyle bizzat odur konuşur. Şu unsurdan bu çıkar harika tazeliği bir ihata-i ummanî. ezhan için akl-ı beşere karşı ilahî tenezzülât, tenzilin üslubunda tenevvü'ü, munisliğidir mahbub-ı insü canı. Beşinci menba ise, Nakil ve hikayatında, ihbar-ı sâdıkada esâsî noktalardan hazır müşahid gibi bir üslub-u bedî-i pürm -i naklederek, beşeri onunla ikaz eder. Menkulatı şunlardır. İhbar-ı evvelîni, ahval-i esrâr-ı cehennem ve cinânı, hakaik-i gaybiye, hem esrâr-ı şehadet, serâir-i ilâhî, revâbıt-ı kevniye dair hikayatıdır, hikayeti ayani ki ne vakı reddelemiş ne mantık tekzip etmiş mantık kabul etmezse redde bile edemez semavi kitapların ki matmah-ı cihani ittifaki noktalarda musaddıkanı nakleder ihtilafi yerlerinde musahihane bahseder böyle nakli umurlar bir ümmîden suduru harikay zamanî 6. unsur ise mutazammın ve müessis olmuş dini islama islamiyet misline ne mazi muktedirdir ne müstakbel muktedir araştırsan zaman ile mekanı arzımızı senevi yevmi dairesinde şu hayt-ı semavidir tutmuş da döndürüyor küreye ağır basmış hem dahi ona binmiş bırakmıyor isyanı 7. menba ise şu altı menba'dan çıkan envarisitte bir den eder imtizac Ondan çıkar bir hüsün, bundan gelir bir Hads, vasıta-i nurani. Şundan çıkan bir zevktir, zevki icaz bilinir. Tabirine lisanımız yetişmez, fikir dahi kasırdır, görünür de tutulmaz o nücûmu asımâni. 13 asır müddette meyl-ü tahaddi varmış Kur'an'ın adasında. Şevki taklit uyanmış Kur'an'ın ahbabında işte icazın bir bürhânı. Şu iki mey ile şiddetle yazılmıştır. Meydanda milyonlarla kütüb-ü Arabiye gelmiştir kütübhane-i vücuda. Onlar ile tenzili düşerse bir mizanı müvazene edilse değil danayı bi mudani hatta en ammi adam göz kulakla diyecek. Bunlar ise insani, şu ise asumani. Hem de hükmedecek. Şu bunlara benzemez, rütbesinde olamaz. Öyle ya umumdan aşağı bu ise bilbedaha malum olmuş butlaanı öyle ise umumun fevkindedir mazmunları o kadar zamanda kapı açık beşere vakfedilmiş kendine davet etmiş ervah ile ezhanı beşer onda tasarruf kendine de mal etmiş onun mazmunları ile yine Kur'an'a karşı çıkmamış hiçbir zaman çıkamaz geçti zamanı imtihanı sair kitaplara benzemez Onlara makis olmaz, zira 20 sene zarfında müneccemen, hacetlere nisbeten nüzul-ü müteferrik, mütekatı bir hikmet-i Rabbani. Esbab-ı muhtelif, mütebâyin, bir maddede esile, mütekerrir. Mütefavit, hadisat ahkamı ahkâm-ı müteaddid, mütegayir, muhtelif, mütefârik nüzulünün ezmanı. Hâlât-ı telakkisi mütenevvî, mütehalif. Aksamı muhatabı müteddit, mütebayit, gayatı irşadında mütederric, mütefavvit şu esaslara müstenit binaı hem beyanı, cevabı hem hitabı. Bununla da beraber selaset ve selamet, tenasüp ve tesanüt kemalini göstermiş. İşte onun şahidi fennî beyan meânî. Kur'an'da bir hasse var, başka kelamda yoktur. Bir kelamı işitsen Asl sahibi kelamı arkasında görürsün ya içinde bulursun üslup aine-i insani Ey Saîle misali sen ki icaz istedin ben de işaret ettim eğer tafsil istersen haddimin haricinde sinek seyretmez asumanı Zira o 40 envâ icazından yalnız bir tekini ki cezâlet-i nazmdır işâratul icazda sıkışmadı tibyânı Yüz sayfa tefsirim ona kafi gelmedi. Senin gibi ruhani ilhamları ziyade ben istiyorum senden tafsil ile beyanı. Ulaşmaz desti, edebi garbı, hevesbarı, hevakarı, dehadar De bir edep. Ebet müddet Kur'an'ı ziyabarı, şifakarı, hüdadar. Kamilin insanların zevk-i mealisini hoşnut eden bir halet çocukça bir hevese sefihçe bir tabiat sahibine hoş gelmez. Onları eğlendirmez. Bu hikmete binaen, bir zevk-i süflî, sefih, hem nefsî ve şehvani içinde tam beslenmiş, zevk-i ruhîyi bilmez. Avrupa'dan tereşşü etmiş şu hazır edebiyat, romanvârî nazarla Kur'anda olan letaib-i ulviyet, mezayâ-i haşmeti göremez, hem tadamaz. Kendindeki mihengi ona ayar edemez, Edebiyatta vardır üç meydanı cevelan. Onlar içinde gezer, haricine çıkamaz. Ya aşkla hüsündür, ya hamaset ve şehamet, ya tasviri hakikat. İşte yabani edebse hamaset noktasında hakperestliği etmez. Belki zalim beşerin gaddarlıklarını alkışlamakla kuvvetperestlik hissini telkin eder. Hüsün ve aşk noktasında aşka hakiki bilmez. Şehlâtengiz bir zevki nefislere de zerk eder. Tasvir-i hakikat maddesinde kainata sanatı ilahi suretinde bakmaz. Bir sıbgay rahmani suretinde göremez. Belki tabiat noktasında tutar, tasvir ediyor, hem ondan da çıkamaz. Onun için telkini aşk-ı tabiat olur. Maddeperestlik hissi kalbe de yerleştirir, ondan ucuzca kendini kurtaramaz. Yine ondan gelen dalaletten neşet eden ruhun ızdırabatına o edepsizlenmiş edep, müsekkin hem münevvim hakiki fayda vermez. Tek bir ilacı bulmuş. O da romanlarıymış. Kitap gibi bir hayy meyyit, sinema gibi bir müteharrik emvat. Meyyit hayat veremez. Hem tiyatro gibi tenasuhvari, mazi denilen geniş kabrin hortlakları gibi şu üç nevi romanlarıyla hiç de utanmaz. Beşerin ağzına yalancı bir dil koymuş, hem insanın yüzüne fasık bir göz takmış, dünyaya bir alüfte fistanını giydirmiş. Hüsnü mücerret tanımaz. Güneşi gösterirse sarı saçlı güzel bir aktrisi kariye ihtar eder. Zahiren der, sefahet fenadır, insanlara yakışmaz. Neticeyi muzırrayı gösterir. Halbuki sefahete öyle müşevvikane bir tasviri yapar ki ağız suyu akıtır. Akıl hakim kalamaz. İhtihai kabartır, hevesi tehhiç eder, his daha söz dinlemez. Kur'andaki edepse hevayı karıştırmaz. Hakperestlik hissi, hüsnü mücerret aşkı, cemalperestlik zevki, hakikatperestlik şevki verir, hem de aldatmaz. Kainata tabiat cihetinde bakmıyor, belki bir sanat-ı ilahi, bir sıbgay rahmani noktasında bahseder, akılları şaşırtmaz. Marifet-i saniinin nurunu telkin eder, her şeyde ayetini gösterir. Her ikisi rikatlı birer hüzün de veriyor. Fakat birbirine benzemez. Avrupa zade edebse, fâktül ahbaptan, sahipsizlikten neş'et eden gamlı bir hüzünü veriyor. Ulvi hüznü veremez. Zira sağır tabiat, hem de bir kör kuvvetten mülheman aldığı bir hissi hüznü gamdar, alemi bir vahşet zâr tanır başka çeşit göstermez o surette gösterir hem de mahzunu tutar sahipsiz de olarak yabaniler içinde koyar hiçbir ümit bırakmaz kendine verdiği şu hissi heyecanla git gide ilhada kadar gider tatile kadar yol verir dönmesi müşkil olur belki daha dönemez Kur'an'ın edebi ise öyle bir hüznü verir ki âşıkana hüzündür yetimane değildir Firakül ahbaptan gelir, fakdül ahbaptan gelmez. Kainatta nazarı kör tabiat yerine şuurlu hem rahmetli bir sanatı ilahi onun medarı bahsi. Tabiattan bahsetmez. Kör kuvvetin yerine inayetli hikmetli bir kudreti ilahi ona medarı beyan. Onun için kainat vahşetzar suret giymez. Belki muhatab-ı mahzunun nazarında oluyor bir cemiyet ahbap. Her tarafta tecavüp, her canipte tahabbüp ona sıkıntı vermez. Her köşede istinas, o cemiyet içinde mahzunu vaz ediyor, bir hüznü müstaakane, bir hissi ulvi verir. Gamlı bir hüznü vermez. İkisi birer şevki de verir. O yabani edebin verdiği bir şevkle nefis düşer heyecana, heves olur mümbasit, ruha ferah veremez. Kur'an'ın şevki ise, ruh düşer heyecana, şevki meali verir. İşte bu sırra binaen, şeriat-ı Ahmediye aleyhissalâtü vesselam, lehviyatı istemez. Bazı âlât-ı lehvi tahrim edip, bir kısmı helal diye izin verip. Demek, hüzn-ü Kur'anî veya şevki tenzili veren âlet, zarar vermez. Eğer hüzn-ü yetimi veya şevki nefsânî verse, âlet haramdır. Değişir eşhasa göre, herkes birbirine benzemez.